Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da gecikmiş bir programla karşısındayız. İzleyicilerimizin ee, yine e, bu gecikmemizin sebebi de hukukla ilgili e, derdimiz, e, duruşmaların e, gecikmesi nedeniyle programda da gecikme oldu. Bugün e, Ümit Altay'la beraberiz hukuk politik daha evvelki programlarımıza katıldığı ümit Kadrolü konuk. Kadrolü <gülüyor> hukuk, kadrolu konuk kadrolu konuklarımızdan torpili ve torpili hak ediyor tabi koltuğu hak eder mi onu bilmiyorum <gülüyor> hukuk politiğin editörü yani şu anda geçen hafta hatta daha belki haftaydı da yani onu kaydı yineledik duruşma nedeniyle e, baskın hocayla mükemmel bir programdı e, bu arada yani, yani geçtiğimiz 2009 yılının hukuk bilançosu gibi veya bu bilançodan bazı e, işte bölümleri konuşmaya çalıştık vaktinin el verdiği oranda bugün de yine e, hukuk politiğin Bakış açısıyla hukuk politiğin e, 2019 hatta 2018'e belki bakışıyla 2020'ye umutla girmek için e, neler olduğu konuşalım. Ee, hukuk politik e, yani hem e, hukukun genel ilkeleri, evrensel ilkeleri hem de ülkemizdeki hukukun yürüyüşüyle ilgili e, ciddi bir e, çalışma yapıyor. Ve e, bunu da e, yani birçok avukat arkadaşımızın, akademisyenimizin katkıları yanında organize eden ümit Altaş arkadaşımız avukat Bugün programımızda ee, ne, ne diyeceksin 2019'da ne şeyden şaşırdım Çünkü e, Baskın Hoca'nın e, konuk olduğu programdan sonra Şimdi ciddi ciddi böyle umutlu Ve ciddi hukuk meselelerinden konuşmak Çok mümkün değil e, Neden diyeceksiniz e, Şimdi Baskın, e, Baskın Hoca'nın anlattıkları Çok umutlu konuşmadık işte Tam da onun için söylüyorum biraz daha o tarafa yakınım e, Hani e, Günün cezası herhalde Yanlışımız olursa Cumhurbaşkanımızın hayatını birimiz özetlesin. Çünkü var olan cezalardan birisi vurdu. Kekeli olan bir kişinin tanık olamayacağı, kekeli olan kişiye para ödenme mesele. Şimdi böyle geçen bir 2019 senesine ilişkin bir umut çıkarmak ne kadar mümkün tabii bilemiyorum. Ama bizim açımızdan 2019'un umutlu tarafı aslında hukukla ilgili olan değil... Biraz daha sistemimize katkı veren arkadaşların üretmeye devam etmesiydi. Bir tanesi kurucu editörlerimizden olan, buradan da kocaman Haluk selamlar inanıcı. olsun Haluk İnanıcı. Kendisi yavaş yavaş herhalde hukuktan vazgeçmeye başlıyor. Endülüs'ü Farklı Gezmek diye bir kitap yayınladı. Çok da güzel bir kitaptı, iletişim yayınlarından. Geçen senenin sevindirici konularından bir tanesiydi. Umarım bu senede biz artık bir Endülüs gezisi yaptıracağını umuyorum. Ee, yani Endülüs merakıyla bitmiyor Haluk İnancı'nın bu e, çabaları sanıyorum e, hukuk politik için de çok ciddi bir yazı hazırlıyor. Yakında e, oraya aktaracağını ben biliyorum siz biliyor musunuz bilmiyorum. <gülüyor> Hukukun tanrıçaları. Evet yani onu da evet. e, umarım Şubat ayında yayınlamış oluruz. E Diğeri de Açıkçası bekledik vazgeçer diye de düşündük yine kurucu editörlerden birisi olan arkadaşlarımızdan Zehra Çiğdem Özcan bir delilik yaptı 2019'da Zoe kitap diye bir yayın evi kurdu biz bir kitap hevestir. Herhalde ikinci kitabı zor ulaşır diye düşündük. Kendi içimizde de bunun dedikodusunu ve gıybetini de yaptık. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz senin en önemli meselelerinden bir tanesi de kağıt fiyatları. Dağıtımda yaşanan sorunlar da özellikle basılı yayınlarla ilgili. Ama ee, belki bunu elektronik ortamda da yayınlayabilir. Evet ama dokuz tane basılı kitap oldu. Dokuz, bir beklerken. Evet bir beklerken dokuzu gördü ve yani en yani. sonu da Cemal Bali Akal hocamız da. Kendisine ilişkin de özel bir dosyayı yapmıştık e, hukuk politikti. Beraber hazırladıkları film gibi hukuk e, kitabıydı. E, yani konuştuğumuzda ilgi de iyi gidiyor dedi. Yani okuma yazma e, oranı neredeyse diplerde dolaşan bir ülkede e, kitap, bir basmak, olunca... kitap basmak, kitap <gülüyor> basmak, yayınlamak konusunda bu kadar çaba cesaret işte yani hukuk konusunda bu kadar şikayet bu kadar umutsuzluk içinde halen hukuk diye mücadele eden bu kadar avukat akademisyen işte dergiler yayıncılar doğrusu çok çok umut verici bir şey ve zaten yani yine ben, de erken konuşmayalım bir onu geçsin biliyorsunuz bizde hep sıfırlı rakamlara bir <gülüyor> ben, ben tabi bu, bunu görünce hem işte 2019 2018-2017 Deki Yaşadığımız işte başta anayasal düzenleme değişikliği arkasından mahkemelerin kararları arkasından siyasi iktidarın işte e, anayasa mahkemesi kararı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile ilgili bizi bağlamaz bunlar haddini aşmış işte bu e, olmaz dedikten sonra gelinen noktayı e, hakikaten önemli görüyorum bu bakımdan da hep sizin e, işte e, hukuk politikte e, tarihinde aktarayım 2016'nın Şubat ayında yayınladığınız işte bu Çağdaş Hukukçular Derneği'nin savunmasıyla ilgili metinden bir alıntı geliyor aklıma. Yani artistik yapmanın gereği yok. Çünkü orada hakikaten bu sanık avukat arkadaşlarımız toplu savunmalarında birikim yayınlarından çıkmış. E, Genel hukuk teorisi ve Marksizm kitabından e, Yevgeni Pasyonikos'un e, bir alıntısını yapıyorlar. Ve o alıntı da hakikaten evet, e, o, e, ilginç bir şey. Bir o Hatırlarsınız. Evet. Yani orada evet. özellikle savunmanın temelinde e, hukukla ilgili tespitlerinde hukukun aslında bir e, e, olumsuzlayan bir tarafta bir savunma vardı e, avukat arkadaşlarımızdı e, ve özellikle hukukun belli alanlarda sönümlenmesi gerektiğine ilişkin ama ondan sonra da gelen eleştiride de peki ama hani niye bu kadar hukuka laf söylüyorsunuz bir taraftan da avukatlık ve bu işi hala e, yürütüyorsunuz değil mi? işte orada laf söylendi e, Lenin le evet. de söylenen aslında Lenin. Evet. atfedilen bir söz ve ya artistik yapmanın gereği yok elbette biz bu hukuk içerisinde bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz Ama... hukuk politikte şöyle aktarmışsınız diyor ki hukuk devletine yani savunmada avukat arkadaşlarımızın savunmasında hukuk devletine niye inanmadığımızı anlattık diyor şimdi de neden hak mücadelesinin hiçbir türüne burun kıvırmadığımızı anlatalım diyor ve Lenin'in işte Samara'da sandalcılarla rekabet eden ceberrut bir bezirganın işi insanları rehin almaya kadar varmasına kızıp işte yerel mahkemede dava açan Lenin'in sözlerini e, aktarıyor hukuk politikten evet. bahsediyorum şimdi. E, ve ısrarla takip ediyor bu dava lehinin ve sonunda adam mahkum ettiriyor. İşte bu bu hikayeyi anlatan da Pasukanis e, Yevgeni Pasukanis şöyle diyor. Çarlık mahkemelerine başvurulabilir miydi? Bu mümkün müydü? Tabii ki Ortodoks entelektüel kafa Çarlık mahkemelerine başvurarak devrimcilerin temiz imajlarının kirletilmesinden duyulan korku, genel olarak mahkemeler karşısındaki müşkül pesent, anarşist tavır ve hepsinden öte yasalar karşısındaki genel cehalet ve neyin nasıl yapılması gerektiği konusundaki bilgisizlik, tüm bunlar, bu tür bir eylem şeklinin karşısına sıralanmıştı. Lenin bu açık ve gizli nedenlerin hepsini hararetleleştirdi diyor. Ben mahkemeye başvurmaktan yanayım. artistik yap yapmanın <gülüyor> gereği yok. Duygusallık yapmak affedilemez bir tutum olacaktır. Sosyalistler hiçbir şekilde kraliyet mahkemelerine karşı değildir. Biz kanunların uygulanmasından yanayız. Marx ve Bebel sosyalist muhaliflerine karşı dahi mahkemeye başvurmuşlardı. Bunun nasıl yapılacağını bilmek ve gerektiğinde bunu yapmak elzemdir diyor bu alıntıda. Evet biz de hakikaten yaşadığımız bütün olumsuz tablolara rağmen e, bilinen birçok mahkemede avukatlar hukuk dediler, adalet dediler, hukuk dediler, adalet dediler ve savunma e, hakkı dediler çünkü bu savunmaları yapan birçok avukat arkadaşımız da değişik gerekçelerle değişik suçlamalarla yargılandı, tutuklandı. Hatta bu e, haklarını e, kamuoyuna duyurmak için eylemsel olarak e, tutum alan birçok avukat arkadaş polisin saldırısına uğradı birinin beli kırıldı kiminin burnu kırıldı kiminin ayağı kırıldı yani. e, ve e, bütün şeyi bu... hatırlatmaya da gerek var sonuç bu avukat arkadaşlarımız hala içeride tutuklu ve 159 yıl toplamda ceza aldılar. Evet yani şimdi e, bu davadaki savunmayı yapan avukat arkadaşlar değil mi? Evet. Çağdaş Hukukçular Derneği Başkan Değeri. Yöneticileri evet. e, bu arkadaşlar böyle bir ceza aldı. Peki sizin bu 2019'da ilgili yani e, son, son, bize... Son virajda bir iki tane böyle olumlu gelişme oldu. Ondan sonra da zaten isterseniz böyle başlıkları konuşurken e, biraz da Baskın Hocam'ın... Bıraktığının devamı gibi bir şey değil mi? da karşılıklı olarak e, üzerine e, muhabbet edelim. E, fakat son aralık e, ayında tam böyle 2019 biterken ilginç bir şeydi. İstanbul, Ankara ve İzmir barosu bir araya gelerek e, gümbür gümbür hukuk e, disiplin alanına gelen bir tartışmayı e, bir onunla ilgili bir çalıştay düzenlediler. Yapay zeka. Ee, ve üç baro bir araya gelerek yapay zeka çağında e, hukuk e, çalıştığı yaptılar ve bir rapor yayınladılar. Nasıl olacak yani? Ee, diye, evet diye. yani bu özellikle yapay zeka, yapay zeka sonucu meydana getirilen e, ne diyelim kişilik diyelim, eşya diyelim ne denecek? zaten bütün tartışma bu. Buradaki hukuki sorumlulukların ne olacağı e, ilginçti hani bu tür şeylerle çok fazla... Memlekette karşılaşmayız genelde hani çok fazla kafayı takmayın siz işinize bakın noktasında üç baronun bir araya gelip daha henüz e, evet. sayısal olarak büyük diyelim. Evet sayısal Çünkü olarak yani yani üç küçücük bir en büyük olsa Hı. bunun. İşte büyük baro sayısal olarak büyük olan evet. baro olarak karşı bir üstünlüğü veya e, altlığı e, söz konusu olmayacaktır. Evet, yani o o mesela ilginçti e, dinleyiciler de bu rapora ilgili baroların yani İstanbul, Ankara, İzmir barolarının web sitelerinden ulaşabilirler. E, bence e, şey gibi hani böyle 2019'un parlayan yıldızı İzmir barasıydı. ...çok şık hareketler geldi... Yani ...2019'da... E, ...2020'de onu değerlendiren bir yazı... ...yazmayı düşünüyoruz... ...şimdi de e, bir arkadaşımız da üzerine çalışıyor... ...çünkü e, gerçekten... ...farklı bir hava getirdi... E, ...özellikle yeni gelen... E, ...yönetimle beraber... ...fakat bir tanesi çok ilginç de hatırlarsanız... ...Çağdaş Hukukçular Derneği'nin son davasında... ...yani... E, ...meslektaşlarımızın tutuklandığı davada... E, ...çıkıp bir tartışmada... E, Hakime yönelik olarak şey dedi, Sayın Başkan sevgili olsanız çekilmezsiniz İzmir, İzmir Barası Başkanı. <gülüyor> Çünkü 5'te e, buluşalım diyorsunuz, 3'e kadar bekleyip gelmedin diye gidiyorsunuz. Bence bu 2019'un e, en böyle hani dikkat çekici e, mahkeme repliklerinden bir tanesiydi. Kısaca özetlemek gerekirse orada... E, hakim ısrarla avukatlara bir e, süre vermiyor savunma için. Markul süreye aşıyorsunuz deniyor, uzatıyorsunuz yargılamayı. E, aslında kendi belirlediği süreye kendisi uymuyor ve sonuçta böyle bir şey vardı. E, yine 2019'un bence tabii ki biraz sonra konuşacağım şeyden bir tanesi olan Flaş, e, böyle hukuk alanındaki flaş flaşlarından bir tanesi de e, yargı reformu paketiydi. E, neler beklendi ne çıktı karşımıza diye onunla ilgili de e, aslında 2020'ye ilk başlangıç yazımızda o oldu e, bir dönem biraz ara verdikten sonra yeni yayın döneminde tutuklu stajyer av av avukat arkadaşımız içeriden yargı reformu taslağını değerlendirdi. E, onda beklenen hani o büyük umutlar beklenen şeyin aslında nasıl bir hayal kırıklığı olduğunu değerlendirdi içeriden olması önemliydi. E, tabii ki 2019 deyince Metin Feyzoğlu'na da e, ismini almadan geçmek mümkün değil. 2019'da bir hayli. 2019 ee, ama tabii bana göre burada hukuk açısından yargı, kuvvetler ayrılığı sistem açısından yargının, e, yürütmenin e, ve e, işte yasamanın konumlanışı ...yargı içinde savunmanın konumlanışı açısından adli yıl hmm. açılış e, tartışmaları galiba diye mi damga vurdu. E, Çünkü... Evet aynen o şekilde bir de tabii ki hala sonuç alınamayan davalar, e, meraklar. Tahir Elçi e, cinayetinin hala e, onunla ilgili davaların ve oradaki hala cinayetin faali olarak sürüyor olarak kalması. E, tabii ki kesinlikle üzerinde e, konuştuk ama bir kez daha vurgulamakta fayda var. Avukatlara verilen 159 yıllık ceza, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi olan avukatlara verilen o yargılamanın kendisi zaten 2019'a damga vuran yargılamalardan bir tanesiydi. Evet. Biliyorsunuz, güngeş gibi pratik haline gelen, biz de yazılarımızda birkaç kez değindiğimiz ilgili mahkeme hakimlerinin e, sanıkları dinleyip savunmalarını alıp serbest bıraktıktan sonra hiç alakası olmayan başka bir hakimin yeniden tutuklama kararı vermesi yani tabi orada e, tutanaklara göre e, tutanaklara göre yine e, tahliye kararı veren başkan ve üyeler bu tutuklamayı verdi görünüyor <gülüyor> şimdi bunun Söylenenlere göre de onlar aslında bu karar vermedi. Onların elektronik evet. imzaları kullanılarak Başka. verildi. Ama öyle de olsa bu başkan yani tahliye karar veren başkan ve üyeler de yine bu yeniden tutuklama yakalama kararlarını verseler hiç fark etmiyor. İkisi de yargının bulunduğu e, tablo açısından... Ee, korkunç yani bu bu bu e, yargının kendi elleriyle bu dönemin hukukuna ilişkin ortaya koyduğu bir e, resmi evraktır. Bu resmi evrak tarihe geçti yargının bulunduğu tabloyu özetlemek açısından evet. ama işte biliyorsunuz bir sürü e, akademisyenle ilgili. E, ...davalar açıldı. Akademisyenlerin... E, bir sürü akademisyenle ilgili... ...mahkumiyet kararı verildi. Hatta... ...hatta işte biraz evvelki... E, ...avukatlarla ilgili... E, ...159 yıl, bir ay... ...30 gün hapis cezası veren... ...mahkeme heyeti... E, ...akademisyenlerle ilgili... ...verilen cezaları... E, ...alt haddinden... Atarak üst haddine doğru cezalar verdi ve hükmün açıklanmasının başka mahkemelerde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verilirken burada vermedi hakikaten ee, şimdi bütün bunları yaşamamıza rağmen işte e, şey e, Anayasa Mahkemesi bu bildiride bir e, ifade özgürlüğü ihlali ...olduğunu saptadı. Bundan sonra mahkemeler... ...beraat kararları verdiler. Bundan sonra... ...verilen mahkumiyet... ...kararlarından... ...işte bir anlamda... ...yargılamanın yenilenmesi... ...iadesi... ...yoluyla dönülüp... ...beraat kararları verildi. Her ne kadar... Sizin, size söylediğin... Sizin de dengeniz bozulmadı mı? Efendim. Ben dengen bozuldu bu kararlardan. Yani bir taraftan her, nasıl koruyorsunuz dengeyi ben o soruyu soruyorum şimdi. Bir anda program zaten bir şey. Artistliğe <gülüyor> gerek yok. E, tamam. tamam <gülüyor> o zaman hemen geri çık. <gülüyor> ben cumhurbaşkanımızın e, hayatını özetleyebilirim isterseniz. Öyle bir ceza vereceksiniz. E, ama şimdi şöyle bakın. E, bu bu e, akademisyenlerle ilgili bu karar Anayasa Mahkemesi kararı sonrası daha evvel Sayın Cumhurbaşkanı bizi Anayasa Mahkemesi kararı yanlıştır, işte haddini aşmıştır veya bu karar yanlıştır, buna saygı duymuyorum gibi açıklamalar yapmasına rağmen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili kararını bu bizi bağlamaz demesine karşın şimdi bu karardan sonra, akademisyenlerle ilgili karardan sonra Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarından sonra Herhangi bir yani yargıyı etkileyici açıklamada bulunmadı Sayın Cumhurbaşkanı. Veyahut da e, işte hükümetin üst düzeyindeki Adalet Bakanı ve benzeri işte İçişleri Bakanı neyse Dışişleri Bakanı bu kararlar konusunda olumsuz bir açıklama yapmadılar. Bunu da her ne kadar birinci yargı reformu paketi beklenenin ötesinde tatmin edici bir tablo sunmadığı halde önemli bir siyasi tutum olarak görüyorum ben. Hatta yargı reform strateji belgesinin ana hatlarını söyleyen e, ilkeler topluluğu, açıklamalar e, aslında eskiden çok söylenmiş şeyler olmasına rağmen bugün söylenmesini siyasi iktidarın bir taahhüde olarak görüyorum. Ve bunun için önemli görüyorum. Bu bakımdan yani avukatların, bir çoğuna ya bu mahkemelerin verecekleri kararlar belli. Bu mahkemeler zaten herkes mahkum ediyor. Önüne gelen dosyada mahkumiyet kararı veriyor. Ne bekliyorsunuz denilmesine karşın avukat arkadaşlarının bütün bir özveriyle mücadele etmelerini... E, yerel mahkemelerden sonra istinaf mahkemesi arkasından yargıtay yolu açık ise yargıtay yolu arkasından anayasa mahkemesi arkasından ahime başvurmalarını e, hukukun aslında e, bir e, küçümsenmeyecek bir mücadele e, şeysi e, platformu olduğunu e, gösterdiğine inanıyorum ve olumlu e, sonuçlara doğru ilerleyeceğimiz konusunda doğrusu ben e, daha kimse artistik yapmasın içerim. diyorsunuz. <gülüyor> yani evet. Ama bu arada tabii ki en büyük artistlik son dönemlerde geldi. Sadece konuyu dağıtıp hemen şeye gelin biliyorsunuz sonunu düşünen kahraman olamaz şeklinde Cumhurbaşkanı ve kilimizin e, ...söylediği Fuat Oktay'ın bir sözü vardı. Arada hani böyle çok sıkışırsam demiş, kendisine Libya ile ilgili bir soru sorulduğunda... Evet. E, ...o da sonunu düşünen kahraman olamaz repliği. Kurtlar Vadisi'ni izlediniz mi bilmiyorum evet, ama evet, tabii ki evet. işte oradan da alıntı. Evet. Çok sıkışırsam kendisine atıf olarak oradan bir artistlik yapma hakkım kalsın. Evet. O cümle burada dursun en azından. E, <gülüyor> tabii ki şeydeki 2019'u andığımız zaman anmayacağımız e, yani... Ondan bahsetmeden geçmemiz gereken davalardan bir tanesi de Cumhuriyet davasıydı. Ee, arkadaşlarımız e, istinafın onayıyla beraber e, tekrar cezaevine gitti. Cezaevinde e, orada kaldılar belli bir süre. Ondan sonra yeniden serbest bırakıldı. Bu da, Bu da e, e, yani bizim de, hukuk politikleri hem de e, sizin evet. hukuk güvenliği programında sıkça... ...anlattığınız ve üzerine yazdığınız yazı konularından evet, bir tanesiydi. Evet çünkü ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ile ilgili davalardı... ...ve bunlar doğrudan bir ülkedeki demokrasinin şeylerini, koordinatlarını belirliyordu... ...ve buralarda verilen kararlar hukukun çerçevesini, hukukun bulunduğu seviyeyi gösteriyordu... Ee, bu konuda yazılan, söylenen, verilen yapılan mücadelede de e, özellikle ceza mahkemeleri kanununda de yapılan değişiklik e, bu mücadelenin ve bu hak arama e, şeyinin, e, koşusunun e, bu kulvarda olumlu sonuçlar alınabildiğine ilişkin önemli şeylerinden biriydi, merhalelerinden biriydi. Yine bir diğer davada biz bununla ilgili birkaç yazı sitemizde yayınlamış Hayata Dönüş Operasyonu'ydu. Sitemizde Hayata dönüşle ilgili iki farklı pencereden bakan yazı vardı. Bir tanesi medyanın tutumuydu. Diğeri ise dava süreciydi. Avukat güçlü, sevimli. Çok uzunca bir süredir bu davaları Takip ediyor. Ee, tabii bu davada ilginç bir şey yaşandı. Ee, Tabi yine cezasızlıkta bitti ama asker eski asker bayram tetik e, operasyon başlamıştı silah sesleri duyuluyordu gaz bombaları atılmıştı. Bundan yaklaşık bir saat sonra teslim olun çağrısı yapıldı. Çok, çok önemli ee, bir şey bu. Bu çok, çok uzunca bir e, süredir devam eden bir davada çok önemli bir beyandı. Ya olayın içinde olan bir... Evet. E, çünkü daha sonra mağdur olanların, olaya tanık olanların zaten hepsinin beyanları bu şekildeydi. Fakat burada da beklediğimiz cezalar çıkmadı. Yine belki şeyden diğer şeylerden bir tanesi geçtiğimiz Baskın Hocam'ın da bahsettiği olan JITEM'le ilgili olan davalardı. Bu davalar sonuçlandı fakat orada da. Evet ceza yok. çıkmadı. İsterseniz gene biz bir müzik arası verip sonra e, devam edelim. Artistik bir müzik olsun abi. <gülüyor> Peki. qui ressemble à l'enfer prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme bouleurs du nous nous parons en Horizon de barrière, la haute mur nous encerclent son remise en scène dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne aujourd'hui sans repère civilisation de vices et de banque serre vent venue de la planète entière fils de l'aberration que les siècles étranglèrent brise des chaînes gardien de ton frère incarne dignement ce que le ciel t'a offert en plein jamboulement électrique Atmosphère, Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes Alors brise tes gènes Hello, hello j'en la tête dans l'assiette Une vie entière à par la fenêtre A rêver en silence une autre vie Dans notre soin, alors l'oubli de toi à la faire Mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête L'angoisse C'est sans signification, qui marche dans la nuit, dans nos fuites qui y sont La loi du bifton, a tuer l'enfant, la tuer pour aduler la grande division Les gens se détestent, malédiction, les gens se dépêchent sans savoir où ils vont Angoisse et stress, se poise et tresse, l'esprit carré comme une télévision Humain qu'on délève, pays riche et ses champs d'ETF Légitime, on se bat, on se lève, hérédique chez jeunesse Y'a plus qu'une, on se rêve, on on se crève, on se crève Triomphe on sème on triomphe on si on on sert on si on rien n'est facile on la vie fou et à triompher alors triste et l'enfant la tête dans la siècle d'une vie entière regardée par la fenêtre rêvait en silence une autre vie d'un autre soi alors loupé de soindre à la terre Dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête L'angoisse et les cris et tout s'épargne paraître Des nœuds dans la tête, les poignets liés Héritiers du malaise, et Héloge en précédé, cette l'histoire Qui s'interdit de croire en sa propre victoire Tête baissée pour ne plus voir futur Pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir Dérisoire, rêve de vitrine, victime tué pour la gloire, attiré par ce qui brine Pensant qu à avoir, prétendant tout savoir Des à force de croire tout ce qu'il dit. Des accusés, insoumission qu'on veut mort ou derrière des barreaux de prison Dignes héritières et aux éclats de vérité mutilés par bien trop d'oppression, arbitraires horizon. Chacun ses schémas, son vécu, ses raisons l Inertie totale, infectée les plaissons le Sclérosées par des milliers de questions Et les angoisses qu'elles t'amènent Vas-y, sauve-toi de toi même Hello, hello, j'entrais, c'est la tête dans l'assiette Une vie entière à par la fenêtre À rêver en silence, une autre vie dans notre soin Alors l'oubli de soi à la terre Dans l'esprit, tous les soirs de la fête. L'angoisse et les cris et toutes ces paroles barrettes. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, riche du malaise. Brisés, éloquents, yeah, okay. j'embrasseais la tête dans la sieste. Une vie entière regardée par la fenêtre. Aveuglé en silence, une autre vie, un autre soir Alors loupé de soif à la terre. mais Dans l'esprit, tous les soirs de la fête. L'angoisse et les cris et toutes ces paroles barrettes. Des nœuds dans la tête, les poignets 94.9 Açık Radyo'da bir hukuk güvenliği programında e, devam ediyoruz. Konuğumuz bugün e, hukuk politikten avukat Ümit Altaş. E, iki... Hukuk güvenliği programından da diyebilirsiniz. hani evet, Yavaş yavaş evet, ısındayım diye. Hukuk kendi güvenliği şey, program. programının kardeş e, e, yayıncısı ve hukuk güvenliği programının neredeyse daimi... Evet. Yani ee, koltuğu çünkü hani bir devretme olayı olacaktır izbeti. yani <gülüyor> şey. Evet. Neredeyse e, hukuk güvenliği programının koltuklarından birine yerleşmeye çalışan bir arkadaşımız. E, onunla 2019'u konuşuyoruz. 2020'ye ilişkin umutlarımızı konuşuyoruz. Evet yani mesela 2020'de 2019 hemen... o iki tane şey bence hani şeyimi bir hayata dönüş şeyde kaldı hayata dönüş operasyonunda Bora ve Atmaca planlanan uygulandığı bir uzman çavuş ve dört mahkum mahkumun öldürüldü İmraniye cezaevi davası. Yarganın askerler kanıt bulunamadığından beraat etti. Evet. E, o dava ile ilgili tabii ki eee anmadan şey yapmayalım. Bir ara çok çokça duyduğumuz bir sürü e, kampanyaların olduğu Mehmet Ağar davası evet. e, sonuçlandı Ankara'da. Nasıl sonuçlandı? Tabii ki. E, e, delil yetersen yani. <gülüyor> Evet. Beraat. Evet. E, tabii hakikaten delil yetiyorsa beraat etsin yani bir, bir diyeceğimiz yok. Ama tabii delil ama ama hiç delil olmayan davalarda verilen mahkemet kararlılığı ve ağır mahkumet kararlılığı ne olacak onları bakalım göreceğiz. Yani bu tarihin hukuk kulvarlarını göreceğiz. Biz de bu konuda hakikaten hiç artistlik yapmadan <gülüyor> sonuna kadar hukuk mücadelesi sürdürmeye devam edeceğiz. İşte Sonunu bak, düşünen kahraman olamaz. Evet sonuna kadar mücadele edeceğiz ve biraz evvel söylediğiniz 159 yıl bir ay 30 günlük kapis cezası yerel mahkemeden sonra istinaf mahkemesinde hiç hemen hemen gerekçe gösterilmeksizin onandı istinaf istemi reddoldu ve yasal çerçeve içerisinde de dosya dosyanın avukatları tarafından temiz edildi ve temiz mahkemesine gönderildi dosya. Bakalım Yargıtay bu konuda ne söyleyecek? Yargıtay'ın 16. Ceza Dairesi'nin özellikle bu konuda verdiği ilginç kararlar var. Önemli kararlar var. Bu karara yine biraz evvel söylediğiniz gibi hiçbir gerekçe göstermeksizin direnen bir yerel mahkemeyle karşılaştık. Yani usulen e, yargıtayın bozma kararlarına karşı lehte ya da aleyhte bozma kararlarına karşı e, ilk kararı veren yerel mahkemelerin, olay mahkemesinin mahalli mahkemelerin direnme kararı o, e, hakkı var yani usulen. Ama bu direnmeyi e, direnme kararını verirken ne yapacak? Yani bu e, şeyin yargıtayın bozma kararındaki nedenlerin neden yerinde olmadığını söyleyerekten bunları söyleyerek bunları açıklayıp direnme kararı Hı. verecek. Oysa hem bu mahkemede savcının mütalası hem de şey söyleyin mahkemenin direnme kararı duruşmada gerekçesizdi. Sonradan bazı yazılı e, gerekçe açıklanınca eklemeler yaptıklarını, bazı e, dayanıklar gösterdiklerini de görüyoruz. Evet, evet. yine e, yani siz de yakından bildiniz, biz de onun gibi iki yazı yayınladık, özellikle kan hükmündeki kararnamelerle kapatılan hukuk örgütlerinin 2020 yılı için yeniden kurulma hazırlıkları haberleri gelmeye başladı. Bu da sevindirici bir haber. Aslında tabii orada bilmiyorum yani ben tam düzeltme yapılabilir mi diye düşündüm de. Onlar kanun hükmünde kararnameyle kapatıldıkları için yani medeni yasadaki eski 1630 sayılı dernekler yasasındaki düzenleme ile hukuk tüzel kişisi olan derneklerin sonlandırılması ancak Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla olabilecekti. Ve böyle bir Asliye Hukuk Mahkemesi kararı olmadan kanun hükmünde kararname ile kapatıldı. Yani bir idari işlemle kapatıldı. O zaman olağanüstü dönem kalkınca bu şeyler e, kapatılma veya faaliyeti durdurma kararları da anlamsız kaldı. Bundan sonra da herhalde derneklerin yeniden yeni bir dernek kurma prosedürü izlenmeden açılması gerekiyordu. Ama şimdi sizin söylediğiniz gibi açılan bir... Derneği. Evet yani bu, bu cumartesi e, bizden de arkadaşların izleyeceği e, Ankara'da Çalışık Uçurlar Derneği'nin bir genel kurulu var. Evet e, O genel kurulu da izlenimleri arkadaşlar önümüzdeki haftalar tekrar hukuk politik sitesinde paylaşacaklar. Ama tabii sevindirici bir haber ama bir taraftan da 2019'dan 2020'ye devreden üzücü bir haber var. Umarım yakın zamanda da olumlu sonuçlanır e, grup yorum üyeleri e, tutuklu ve cezaevinde açlık grevine. Ee, başladılar. Bildiğim kadarıyla çoktan yüzlü günleri aştılar. Ee, 2020'de de hala devam ediyor diye e, biliyoruz. Ee, buna ilişkin de umarım hani 2020 ile ilgili e, bir an önce e, yani orada olumlu uzlaşıyla bitmesini umuyoruz. Ee, bu da 2019'dan 2020'ye devreden ve takip etmeye çalıştığımız konulardan bir tanesiydi. Evet. Ee, yine hani 2019 deyince tabii ki bence Metin Feyzoğlu'na bir parantez açalım yani biraz onu konuşalım şimdi 2019'da ki, e, uzunca bir süre ısrarlı Metin bir... Feyzoğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanı onunla <gülüyor> ilgili parantez hatta Parantez açmak değil, kitap yazmayacaksa kiminle <gülüyor> ilgili yazacağız yani. Kendisinin ısrarlı okul... bir kolta sıkı sıkı bir bağlamı durumu var bildiğimiz kadarıyla. Yani bunu tabii biz dışarıdan yazılara... E görev süresi bitmedi tabii Ama ki. Ama bir genel kurul, olağanüstü bir genel kurul çağrısı vardı. Siz daha iyi Avukatlık yasasına uygun bir şekilde onu aşkın Baro tarafından karar alınıp da Barolar Birliği'ne ulaştırılan bir... Olağanüstü Genel Kurul çağrısı vardı. Evet sonunda o oldu, reddedildi. Şimdi sanıyorum Barolar bu sefer Barolar Birliği delegelerinden imza toplayarak bu konuda yeni bir olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmaya çalışıyorlar. Birileri artistik yapıyor. <gülüyor> evet, evet, yani, <gülüyor> de, tabii 2020'nin merakla beklenen e, ama daha şimdiden erken fakat özellikle güz aylarına girdiğimizde hukuk camiasının hareket bence diğer şeylere tabii baro seçimleri geliyor ee, evet İstanbul Barosu seçimleri evet, ve diğer, diğer işte baroların, baroların iki yılda bir yapılan e, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin disiplin kurulu üyelerinin ve Barolar Birliği Deleg delegelerinin belirlendiği Baro seçimleri genel kurulları geliyor. Tabii yine Citem davasından bahsetmiştik biraz daha ayrıntı ben şey yapayım. Baskın hocam da onun altını çizmişti. Mar'din Kızıltepe ilçesinde 92-96 yıllar arasında 22 kişinin öldürülmesiyle ve zorla kaybedilmesine ilişkin 9 kişiye açılan bir dava vardı O da aynı şekilde şey cezasızlık haliylebellatte şey oldu. Yani tepe Jitem ve o iki davada yani citemle ile ilgili açılan davalar 2019 senesinde aynı şekilde cezasızlıkta Bu dosya mıydı? Bu e, dosyada mıydı? Acaba mahkeme citemi böyle bir şey olmadığını e, söylüyordu. Bu dosyada mıydı? Büyük şimdi? büyük bir ihtimal olabilir. Ankara'dan Yanılıyor avukat olur. arkadaşlarımızın ben de tam emin değilim takip ettiği bir dosya eee ve tabii ki 2019'un hani sizde programlarınızda şey yapınca en en flaş gelişmeleri diye düşündüğümüzde hukukla ilgili çok farklı konularda takipte zorlandığımız bir sürü olay yaşandı. Fakat hani biraz daha bu farklı bir konuya gidelim. Daha özel hukukuya son dönemde teknik hukuk anlamında aralığın en flaş gelişmesi bütün şey için kişisel verilerdi. Evet. kişisel verilerin korunması mevzuatı üzerinden çünkü aralık ayı içerisinde defalarca uzatılan ve veri sorumlularının sicile kayıt olması yükümlülüğü getiren mevzuat aralık ayı sonunda bitiyordu ve yüksek para cezaları vardı bu tabi ki yeni bir hareketlenme yarattı özellikle diğer hukuk alanında bu belki aralık ayında bizim biraz daha hukuk politiğin daha dışında olan daha teknik mesele olan bir konuydu fakat çok fazla buna ilişkin yazı talebi ve bununla ilgili bir bilgiye erişim talebi vardı o konuya ilişkinde tekrar uzatıldı bir 3 aylık bir süre içerisinde ona ilişkinde bir ayrıntılı bir yazı yayınlayacağız onun dışında siz biraz daha hani tabi ki 2019'da ilgili tabi ki her zaman gündemimizde olan ...ve her seferinde de... ...her celsesinde yeni bir şeyle karşılaştığımız... ...Ranting e, evet. davası... ...Pazar günü... E, ...Ölüm Yıldönümü var... ...Ve Ranting davasında... E, ...biliyorsunuz... ...önce tetikçilerin davası vardı... ...tetikçilerin davasının... E, ...arkasından... ...yani işte ben onlara çocuk çocuğunu davası diyorum... ...arkasından... E, ...kamu görevlileriyle ilgili işte Trabzon İstanbul e, emniyetinden e, e, polislerle ilgili işte emniyet müdürleriyle ilgili hatta İstanbul eski emniyet müdürü de dahil olmak üzere ve emniyet müdürlüğü e, istihbarat dairesinden görevlilerle ilgili davalar açıldı arkasından jandarma yani Trabzon ve İstanbul jandarmayla ilgili davalar açıldı bütün sanıkların sorguları tamamlandı ve tanıklar dinleniyor ee, diyebiliriz ki e, 2020'de bu konuda bir karar çıkacak bu arada tetikçiler dediğimiz özellikle gün Samas Yasin Hayal'in bulunduğu ...ilk dava... ...daha evvel birleştirilmişti... ...bu kamu görevleriyle ilgili... ...dava onunla... ...tefrik edildi... ...onlarla ilgili kararlar verildi... ...o, o kararlar da... ...şimdi Yargıtay'da temiz aşamasında... ...aklıma gelmişken... ...bir şey daha söyleyeyim... ...önemli davalar dedik... ...Ankara Kat, Gar Katliamı... ...davasında da ek bir dava... ...açıldı... O davanın da duruşmaları başladı. Arkadaşlar onu takip ediyorlar. O davanın e, gelişmesi ve açılan ek davanın çerçevesiyle ilgili yine biz e, bir programımızda e, arkadaşlarımızı davet edip konuk edip o bilgi almayı düşünüyoruz. 2019'da Anayasa Mahkemesi'nin yine e, aslında emsal kararlarıyla karşılaştık. E, bu biraz daha e, iki farklı yargılamalarının gün geçtikçe çok belirgin haline geldiğini gösteriyor. Ağabey olarak nitelendirdiğimiz Anayasa Mahkemesi 2019'da biraz imaj düzeltmeye çalıştı verdiği kararlarla. E, bunlardan bir tanesi de ESP ve SGD faaliyetlerine katıldığı için örgüt üyeliğinden mahkum edilen Ahmet Uhra'nın başvurusuna ilişkindi. Burada Anayasa Mahkemesi sadece bir yasal örgütün faaliyete katılmanın mahkumiyet sebebi olmasını hukuka aykırı buldu. Ee... Çünkü bakın bu doğrudan hukuk güvenliği ile ilgili. Evet. Siz yasal olarak belli bir şey kuruluşu, hukuk düzel kişiliğinin faaliyetlerine izin veriyorsunuz. Sonra da onları bu hukuk düzel kişiliğinin üyesi veya çalışanı veya yöneticisi olmaktan dolayı ...mahkum edebiliyorsunuz... ...tıpkı avukatları... ...yaptıkları... E, ...takip ettikleri davadaki... Hmm. ...müvekkillerinin... ...niteliği nedeniyle... E, ...haklarında... ...dava açıp... E, ...suçlayıp... ...arkasından da... ...çok ağır cezalar verip... ...önce tutuklama sonra da... ...hükümlü gibi... Bu e, ...cezaevinde tutuyorsunuz. Bir taraftan ama... E... Diğer taraftan da cenazeye katıldığı için e, ve kendi çocuğun cenazesine katıldığı için insanlar yine e, örgüt faaliyetleri e, katılmak ve o kapsamda yine yargılandılar bunu da biliyorsunuz. Evet yani oysa e, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasında e, yasa kapsamında tutulan, istisnale tutulan şeylerden biri işte düğünler, cenazeler ve bu cenazelerdeki yapılan Törenler, törenlerde söylenen sözler yani e, toplumsal e, gelenek ve görenekler e, içerisinde telakki edilen e, toplantılar bu yasa kapsamında değerlendirilemez ve yani bir insanın e, oğlu, kızı, öleni, işte anası, babası hangi suçla suçlanırsa suçlansın yakınlarının, onun cenazelerini almaları onun cenazelerine katılmaları onun cenazelerinde üzülmeleri ağıt yapmaları ve onların e, taziyeleri kabul etmeleri kadar e, olağan bir şey olamaz yani bunları siz, e, siz böyle bir teröristin, böyle bir mahkumun, böyle bir suçlunun e, nasıl cenazesine katılıyorsunuz, nasıl cenazesini e, böyle bir geleneklere, göreneklere uygun törenle kaldırıyorsunuz diye suçlama kabul edilebilecek bir şey değil. Tabii e tabii yine 2019'u atlamadan geçmeyelim. Gezi davası, yine 2019'a damga vuran davalardan bir tanesiydi. Siz de onu zaten... Evet Kavala, Kavala ve Ahim karar verdi. Biraz evvel söylediğim gibi önemli gördüğüm şeylerden biri Ahim'in verdiği karar çok önemliydi. Hem e, tutuklama ile ilgili 5-1'e e göre hem de Anayasa Mahkemesi'nin e, bu konuda kendisine yapılan başvuruyu uygun zamanda ile ilgili 5-4'e ilişkin e, mahkumiyetleri oy birliğiyle ama 18. maddenin ihlaliyle ilgili de e, işte Türk yargıcın ...muhalefetiyle bir karar çıkmıştı. Buna rağmen tahliye kararı çıkmadı. E, o tahliye kararı çıkmadı ve hakikaten Adalet Bakanlığından e, gönderilen e, ahim kararının tercümeli metni İstanbul Cumhuriyet <gülüyor> Savcılığına ulaştığı halde mahkemeye bu e, tercüme ...tutuklamanın devamı kararı verildikten bir gün sonra ulaştırılıyor. Bu bilerek mi yoksa ihmalle mi? Bunu artık 28'ine kalmış kalan duruşmada göreceğiz. E bu arada bir de herhalde Wikipedia'dan söz edeceksiniz. Bu tam bu sizin konunuz. <gülüyor> yani tabii ki son dakika sürprizlerinden bir tanesi. E, belki... ...bu tür sürprizler de iyi, güzel sürprizler... ...göreceğiz bir şekilde bir girmekte, erişimde yine problemler olduğu söylendi... ...fakat biliyorsunuz özellikle bu konu ifade özgürlüğü alanında hazırladığı raporlarla beraber... ...daha önce biz de yer verdik, Kerem Altıparmak hocamız ve yine ismini şimdi unuttum lütfen kusuruma bakmayın... ...Kerem Altıparmak hocamızla beraber yine bir akademisyen hocamız da vardı... Hazırladıkları raporlar yaptıkları başvurular çok ciddi katkılar e, sundu. E, tabii güzel haber. E, evet. Güzel haber e, aynı şekilde ama e, bence şeyi de anmadan geçmeyelim. E, çokça tartıştığı insanlar tabii ki Demirtaş kararları önemli kararlar evet, bu önemli kararlarda çok şey oldu ama en absürt e, şeye girersek 2019 en absürtlerden bir tanesi de şeyden geldi, Van Yüksek Güvenlikli cezaevinden geldi vaka şeydi e, bir e, kuş besleyen e, içeride bir tutuklu dişi kuş almak için talepte bulunuyor e, dişi kuş beslemek yasaklandı diye cevap alıyor e, ondan sonra da Nedenini öğrenmek için şey yaptığında burada kuşların çiftleşmesi gösteriliyor. Onun için de aynı kafeste sadece erkek kuşu olabilir diye. <gülüyor> evet. Bu da böyle bir vaka şimdi, olarak. Şimdi sevgili Ümit hazırladığınız bir müzik var. Onu mu dinleyelim yoksa bu sizin anlatacağınız ve 2019'un... ...çok kısa bir özeti... ...ve 2020'ye ilişkin... ...düşüncelerinizi, umutlarınızı mı... Ben, ...bence müziği dinleyelim... Ee, ...ama hangi müzikte inanın ben... ...iki 3 tane şey olunca evet. dinleyelim ondan sonra... ...müzik seçimini... Ee, ...ama ilişkin. vaktimiz kalmıyor... ...eğer vaktimiz kalmazsa şöyle diyelim... ...yani 2020'ye ben doğrusu... ...umutla giriyorum... Hukuk ve hukuk güvenliği açısından önemli mesafeler alacağımızı umut etmek istiyorum. Ben sizin kadar umutlu değilim. Hani biraz daha şey tabii çok olumsuz olmasın. Sadece aldatıcı iyimserlik gerçek kötümserliktir diyorum. Onun için iyimser değilim. Ama mücadeleye devam artistik yapmayacağım. Bir de tabii sorunu düşünen kahraman olamaz. Evet. Şimdi müziğimize başlıyoruz. Ama yetişmeyebilir değil mi? Hemen Feryal Hanım. Feryal Hanım oradan işaret ediyor. Diyor ki zaten geç kaldınız. Geç kaldığınız için de müzik hakkınızı yitirdiniz. Gelecek hafta söz veriyorum. Siz gelmeseniz bile sizin müziğinizi burada dinleteceğiz dinleyicilerimize. Çok teşekkürler. Teşekkür hukuk politik adına bize bu katkıları sunduğunuz için yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz izleyicilerimize. Hoşçakalın. Teşekkürler.